Merhaba, Eylvira Sarıhalil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir концерт videoda görüşmek Merhaba. Sevimli dinledilerim. Min siz ne beklediğim. Min hırm tatar ve Ukrayın şartlar ne izha Geliniz? Görüşkendik. Dozuzstrüçü. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bir anonsla başladık bugün. E, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın bir yanında bugün Kırım Tatar şarkıcı Elvira Sarıkhalil e, konuğumuz olacak. Tabi e, sesiyle konuğumuz olacak. E, herhangi bir bağlantı yapmayacağız. E, Elvira Sarıkhalil'in e, bir konser anonsunu e, buldum. Özellikle onunla Başlamak istedim ki e, aynı zamanda da bu programın e, bu programa da bir e, davet olsun. İnsanları e, bu şarkıları dinlemeye çağırmış oldum. Kendisinin vakti zamanında e, yaptığı gibi. Evet Elvira Sarı Halil'den bahsedeceğiz program boyunca. E, geleneksel müzik ve çağdaş müzik arasında çok hoş bir denge yakalamış. Evet. Günümüz kuşağı yeni nesil e, genç Kırım Tatar halk şarkıcılarından Elvira Sarıkhali'den bahsedeceğiz. 1984 doğumlu, e, 1989'da malum 1944 yılından beri e, sürgünde olan Kırım Tatarları e, devlet politikasıyla, devlet politikasının değişmesiyle daha doğrusu e, ana yurtlarına dönme Hakkı kazandılar ve çok yoğun bir geri dönüş oldu. İşte o geri dönüşle e, Kırım'a yerleşmiş ailesiyle birlikte. E, ne diyelim müzikal geçmişleri falan biraz daha ayrıntılı anlatacağım biraz sonra. Ama e, bugün e, eski Kırım Tatar halk şarkılarına duyduğu büyük saygıyı e, icrasıyla Saf yorumuyla ortaya koyan bir şarkıcı aynı zamanda da e, tabii genç kuşak bir şarkıcı e, Ukraynalı müzisyenlerle ya da Kırım, Kırım'da olmayan, Tatar olmayan müzisyenlerle de yakın işbirlikleri yapan ve farklı farklı müzikal geçmişlerden gelen müzisyenleri e, aynı sahneye toplayabilen bir e, ses e, caz menşeli, rock menşeli müzisyenlerle ortak işler yapıyor. Ama her zaman kendi otantizmini koruyor. Ee, diyelim bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra e, biraz Elvia Sarıkaleli'nin e, hayatına dokunalım. Ayyadır Evet, bugün Tuna'nın bir yanında Elvira Sarıhalil'den bahsediyorum. E, H harfini duyuyorsunuz. Çünkü e, KH ile yazmışlar. Yani S-R-Y Sarı Halil e, KH-A-L ile olarak yazmışlar. E, kendileri de e, okurken o şekilde okuyorlar zaten. Evet. 1984'te doğdu demiştik. Bu arada az önce Ayneni yani bizim bildiğimiz ninni örneklerinden birini dinledik. E, efektlerle beraber. E, dediğim gibi 1989'da ailesiyle beraber e, Kırım'a geri dönüş olanağı buluyor. E, Tatar şairlerinin şiirlerini, işte, e, nadir eski halk şarkılarını ve zaman zaman da kendi bestelerini seslendiriyor. Röpertuarının genel e, özelliği bu. Yani çoğu Tatar ailesi gibi Elvira'nın ailesinde de özel bir müzik merakı var. Kendi aralarında toplanıyorlar. E, plaklarda duyulmamış, derlenmemiş şarkıları da dahil olmak üzere geniş bir halk şarkıları repertuarını kendi aralarında e, çalıp söylüyorlar. Eee 2014'ten sonra tabi 2014 önemli bir tarih. E, Kırımlılar için e, pat diye Rusya işgal ediyor Kırım'ı. Biliyorsunuz zaten birçoğunuz. Ondan sonra e, tarihsel bir sorun da var aslında e, Ruslarla Tatarlar arasında. Çünkü 1944 sürgünün travmaları ee, bir şekilde hala sürüyor ve e, yani o karşılaşma arzu edilmeyen bir karşılaşma e, yine de Elvira Sarı Halil, e, Kırım'da kalmaya devam ediyor tabi zor e, şartları zor e, kendisini bir 10 gün kadar önce yazdım e, Türkçe yazdım çünkü Kırım Tatarlarıyla çok rahatlıkla anlaşıyoruz zaten Muhtemelen e, Tatarca okuyup yazamıyor kendisi. Cevap vermedi bana. Dolayısıyla ben tek başıma programı yapıyorum ama e, ona ya, kendisine yazdım. Bu programı yapacağımı e, daha sonradan dinleyeceğini düşünüyorum. Buradan kendisine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel işleri yapıyor. E, benim kalbimin bir yarısı hep Kırım'dadır. Çok sevdiğim bir e, halk müziği geleneğine sahipler. E, yıllar önce e, ikinci kuşak önemli şarkıcılardan Fevzi Bilalov'la e, günler geçirme imkanım oldu. E, onun e, sürgün hikayelerini dinledim. Çok önemli bir şarkıcıydı o da. E, bir 15 sene kadar hatta belki 20 sene önce e, aramızdan ayrıldı. İşte bu da son kuşak, günümüz kuşağı şarkıcılarından dediğim gibi Kırım Yarımadası'nda kalmayı tercih etmiş. Dediğim gibi yine ailesinde çok iyi bilirlermiş Kırım halk şarkılarını. Halasından çeşitli şarkılar öğrenmiş ve daha 9 yaşında bu şarkıları yazdığı bir defteri varmış. Ee, bu şarkıları küçüklüğünden beri söylediği için e, bir şekilde e, hep kalbinde yer ettirmiş ve Kosa Atuar'da okumuş, opera okumuş. Kendisi e, röportajında söylemiş bunu. Ama halk müziği her zaman e, eski Tatar şarkıları her zaman ilgisini çok çekmiş. E, Geleneğe Özellikle e, şöyle bir e, cümle kuralım. E, Tatar halkı geleneksel yapıyı bozan ya da değiştiren yeni yaklaşımlara çok böyle sıcak bakmıyormuş. Çünkü e, sürgün yıllarında e, çok ciddi bir kültürel e, deformasyona uğradılar. 1950'ye kadar işte 57'ye kadar e, şarkı türkülerini hiçbir şekilde çalamadılar. Ondan sonra yavaş yavaş ee, bu politikalar gevşedi. 1957 yılında kaytarma ansambul kuruldu. İşte adım adım ele 1989'dan sonra e, göreceli olarak daha e, özgür bir kültürel ortam ortaya çıktı. E, dolayısıyla hani Elvira Sarıhalil'in yaptığı e, yeni yaklaşım gerçekleştirdiği yeni yaklaşım başlarda çok e, benimsenmemiş ama daha sonra ee, o sesinin geleneksel yapısını hisseden insanlar e, coşkuyla karşılamışlar. Ee, anladığım kadarıyla Elvira Sarıkalil'in yayınlanmış bir albümü yok. Oradaki imkanların kısıtlılığı yüzünden muhtemelen. Ben bu kayıtları kendi YouTube kanalından aldım. Ee, Birçok kayıt e, kirliydi. Ben yani en temizlerini ve aynı zamanda da e, benim programıma Uygun olan en doğru örnekleri seçmeye çalıştım. Çünkü e, Ukrayna dilinde şarkılar da söylüyor. Caz, e, caz e, etkili şarkılar da söylüyor. Gerçi ben iki tane parça seçtim yine. Bilmiyorum çalabilecek miyiz ama e, ağırlıklı olarak e, geleneksel icraya daha yakın e, Kırım Tatar şarkıları seçtim. Elvira Sarı Halil'den. Şimdi e, Araba Kapu Adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Arabada Hapı Aralık Aman Beni bakarsın Analı Benim ya. Yoktur Dünya bana Karanlık Benim Yarım Da yoktur Dünya bana Karanlık Karar, karal çaklara man sarılır, sar benim yârim benden bezmiş haçayı uzaklara Benim yarım benden bezmiş alayım kucaklara arabada kapı aman üstüne güller koydurdum şımay ile bir yer sevdim adını mavleye koydurdum şımay ile de bir yer sevdin, Adını avlaya yoydurdun. Ah çekerim derinden, aman dağlar uçtu derye. Ağ ah, çekerim derinden aman dağlar gitti derinden. kim men ah, çekmem kimler için eksin gitti elinden men ah, çekmem kimler için eksin yarım gitti Elinde Evet Elvira Sarıkhali'yi dinliyoruz. Kendi YouTube kanalına bu tip e, taptaze saf kayıtlar da e, koymuş. Herhangi bir mekanda mikrofonun önüne koyup e, okumuş. E, albüm yapamadığından diye düşünüyorum. Ama bu tip şeyler zaten yapılıyor artık. Birçok sanatçı ee, bu saf kayıtlarını da paylaşmaya başladı. Şimdi bir e, stüdyo kaydı var sırada. E, denizdeki balıklar parçanladı. Elvira Sarıkhali'nin e, dehası diyelim. Harika bir yorumdu bence. E, Tabi halk türküsü yine e, dayandığı temel. Yine e, benzer anlayışla yapılmış bir kayıt din, dinleteceğim sizlere. Bir stüdyo kaydı yine. E, kayadan kayadan indim bugün. E, bu parçayı biz Türkçe, Anadolu'da da biliyoruz. Zaten birçok parça ee, buradan Anadolu'ya taşınmış ya da zamanında e, Kırım'dan Anadolu'ya taşınmış. Ee, yani buradan Kırım'a demek istedim. Ee, karşılıklı bir taşınma, taşıma durumu var. Ee, Kırım sahilindeki Tatar şarkılarıyla Anadolu müziği arasında çok doğrudan bir bağlantı var zaten. Ee, yüksek müzik açısından bakarsak da bir bilir Osmanlı müziği içinde birçok kırımlı hanı vardır ki önemli besteler katmıştır bu büyük repertuara. Evet Kayadan indim bugünü dinliyoruz yine cazvari bir yorumla. Kırım Tatar şarkıları dinletiyorum sizlere. Ee, Geneliksel müzik ve caz arasında bir noktaya yerleşmiş önemli genç şarkıcı Elvira Sarıkalili dinletiyorum. Ee, Uydum Sözüne adlı bir e, Tatar türküsü var. Yine kendisi e, tek başına kaydetmiş. Uydum sözüne gel dayan tezime yar Bu dünyada son iki mıradı, yar sen olacaksın. Bu dünyada son iki mıradı, yar sen olacaksın. Sevdim, severim, ah sevdiğim ayrılık olması bizi çağını geçiyor sonra pişman yar sen olacaksın çağını geçiyor sonra pişman yar sen olacaksın Yar sen olacaksın, yar sen olacaksın. Evet, 1984 doğumlu genç kuşak şarkıcı Elvira Sarıkalili dinlemeye devam ediyoruz. Bülbülün başı kara dinleyeceğimiz başlandı. The uh day -huh. Günüm. Evet bülbülün başı kara. Eee şarkı dinle eee şarkıyı dinlettim. Elbira Sarıkarel'den, Bevrendan harika müzisyenler. Eee Topluca arkadaşlara etiketledi kendisini. Dediğim gibi bunlar bir albüm değil anladığım kadarıyla. Ee, tek tek kaydedilmiş parçalar. Ama Elvira Sarıkhalil'in kendi YouTube kanalı var. Dileyen dostlar oradan rahatlıkla bu parçalara ulaşabilirler. Şimdi e, tabi İstanbul yakın çevre ile ilgili ne yaparsak yapalım hep karşımıza çıkıyor. Kırımdan İstanbul'a diye bir türkü var. Ben bu türküyü e, Şöyle diyelim, meşhur bir Kastamonu türküsü vardır. Şu Şücide'nin çeşmesi şıldır şıldır akıyor diye başlar. E, bu türkü türlü türlü Arnavutça, Makedonca, Yunanca e, versiyonlara sahip. Hatta Kıbrıs'ta bambaşka sözlerle Türkçe söyleniyor. E, bu türkünün varyantı gibi hissettim. E, ama sözler falan bambaşka tabii. Ee, güçlü bir melodi olduğu için herkes e, kendi dilince e, bu Türk bu melodiye sahip çıkmış bu da onlardan biri diye düşünüyorum Kırım'dan bir e, Kırım'dan İstanbul'a e, elvira Sarıkaril. Evet Elvira Sarıkaleli'yi dinlemeye devam ediyoruz. Çok konuşmuyorum daha çok şarkı çalabilelim diye. Yine bir balat var. Eski bir balat bu. Çekişti şarkıcılardan biliyorum. Geceler geceler. Çık Geceler geceler uzun geceler. Eski bir halk baladıydı bu ee, ve tabii ki harika şarkıcımız Elvira Sarıkalli'ni dinle, dinledik. Devam ediyoruz. Son iki parçamız ancak çalabileceğiz artık. Jazz ee, formuna daha yakın bir örnek şimdi. Ee, çağdaş bir beste yine Elvira Sarıkalli. Biraz ile ayırdığımız programın son şarkısına geldi sıra. Yine bir halk şarkısı, ama iki kişilik bir performans ama müthiş bir performans, e, tertemiz bir kayıt. E, Darbucacının adını bilmiyoruz ama müthiş bir e, ustalık göstermiş parça'yı yorumlarken. Gezdiğim yalı yalı kapıları boyalı. Good. Sana Bugün Kırım'daydık epeydir de uğramamıştık Kırım'a ee, şarkıcımız Elvira Sarı Halil'di ee, kim bilir önümüzdeki hafta nerelerde dolaşacağız bu arada program destekçimize özel bir selam gönderiyorum şu anda e, aramızda değil dünyada değil ama programımızı hala desteklemeye devam ediyor. devam ediyor sevgili Hesat Boz Yiğit ee, bul olsun sevgi ve selam gönderiyorum sevgili Figen Hanım'a da evet, e, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşma şansınız var Ayrıca bütün sosyal medya mecralarından beni bulabilirsiniz ve son olarak e, tekrar edeyim. Hem bu programı hem de e, bundan, sonra, bundan önceki programları, bütün programları tunaninberiyanı.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ayrıca son bir duyuru. Cumartesi gecesi e, Türkiye'de iyi bilinen Bostalı şarkıcı Leyla Yus için Cemal Eştreyi konser salonunda konseri var. Meraklılığına e, buradan duyurulur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler. Ee, Selahattin'e de çok teşekkürler. <gülüyor>